1490 numaralı konu Hazreti Peygamberin tesbih, subhanallah, tahmid elhamdülillah, Tehlil, la ilahe illallah ve tekbiri elau ekber her şeyden üstün tutmaları evet Hazreti Peygamber şöyle buyurmuşlardır Benim yanımda subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber Allah Teala'yı ortaktan tenzih ederim ve ona hamd ederim kendisinden başka ilah olmayan Allah her şeyden yücedir demek üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha üstündür